Çok pazarlık ettim ki seninle Ey Rabbim Sen çağırınca Kendime ayırdığım vakitlerden Çalındığını düşündüm Ezan okununca Sevdiklerimle geçirdiğim zamanların Azalmasından korktum Vakit girince içim cız etti hep Odamdan uzaklaştım Bıraktım işimi Bozdum keyfimi Öylece namaza durdum Ayak diredim. Az sonra kılsam da olur dedim. Az sonralarım çok sonralara döndü. Geç kaldım. Geç kalmaktan utanmadım. Sonunda ayaklarımı sürüye sürüye vardım huzuruna. Pazarlığımı, vaktin daralmışlığını bahane ederek yeniden ileri sürdüm. Kaçıyordu namaz ya. O yüzden çabucak kıldım, selam verdim, hemen kalktım. Rahatladım aslında. Oysa rahatlığı sana borçluyum. Ağrımayan her bir dişim kadar huzur borçluyum sana. Damarlarımın her bir noktasında pıhtılaşmayan kanım kadar sükûnet borçluyum sana. Tenimin kaşınmayan her bir noktası kadar... Rahatlık borçluyum sana Dişlerim ağrıyacak olsa Her biri için harcayacağım zaman senin Kanım pıhtılaşıp Damarlarım tıkanacak olsa Her defasında ızdırap Ve korkuyla geçireceğim saatlerin Hepsi senin Tenim her noktasında yırtılacakmış gibi acıyacak olsa Kendi kendime dar geleceğim Huzursuz günler senin. Gün olduğu sandım, sabrımı tükettim, tükendim. Kendimi yontmaya heveslendim. Benden istediğin zaman çok gördüm. Benden istediğini, benim için istediğini bile bile huzurunda huzursuz durdum. Fazla buldum namazın rekaatlerini. Kısaltmak için bahaneler aradım günümü deli teşik etmeni, işimin arasına kesintiler sokmanı, hayatımın ortasına duraklar koymanı, uykumu bölmeni lüzumsuz gördüm. Beni, bana bıraklarla durdum huzuruna. İçim, başka bir yerlerin türküsünü söylerken, ben seccadende, belki sadece bedenimle mihli kaldım. Oysa sen, dileseydin, Dar edebilirdin zamanı bana Bir uçurumun dibine savrulmuş bir arabada Çaresizce sana yalvartıyor olabilirdin beni Korkulu bir savaşın orta yerinde Ateş ve kan kusan bombaların altında Günümü de, işimi de, uykumu da Hatta rüyalarımı da Delik deşik etmelerini takdir edebilirdin bana Düşmeyen bombalar kadar Uçuruma savrulmayan arabalar kadar genişlik borçluyum sana. İçten pazarlıktı benimkisi. Öyle içten ki kendime bile söyleyemedim. Gözlerimle birlikte gönlümü de secdene kilitlemeyi çok gördüm. Kendimi sıfırlamayı, belli mi hiç indirgemeyi beceremedim. Ensemde kaderin sıcacık nefesini hissedecek o teslimiyetin vadisine inemedim. Acelem vardı. Alnımı koyduğum gibi kaldırdım hemen seccadeden. Bütün benliğimle aşağı inemedim. İşim vardı. Secdemi işime zaman kazandım, geçirdim. Secdeye kalbimi de sığdırmaya çalışmadım. Uykum vardı. Secdemi sığ bırakıp uykumu derinleştirdim. İtirafımdır. Bencilliğimi de sırtıma alıp rükûlarda eritemedim. Bedenim eğilirken huzurda emrolunduğum gibi dost doğru olmanın ağırlığını sırtıma almayı erteledim. Sırası değildi. Hele dur sonra da olurdu. En sevgilinin bir gecede ihtiyarlatan emri üzerine alınmadım. Sen dileseydin, çocuğumun cılız nabızlarının eşliğinde, Loş ve neşesiz bir yoğun bakım odasında, Gözümü de, gönlümü de, umutsuzca, çaresizce, Ürpertiyle, korkuyla bir monitörün ekranına kilitleyebilirdin. Dileseydin, yeryüzünün sükûnetini bir anda kesip, Küçücük bir duvar kapırtısının gölgesinde, Mini mini bir sarsıntının beklentisi içinde, Saçlarıma aklar düşürebilirdin. Kafa tuttum, Ayak diredim, Pazarlık ettim, Ama sen utandırmadın. Yine, yine huzuruna aldın beni. Her secdede, Rahmetinle okşadın anımı, Her rükuda aferinler fısıldadın gönlüme. Her vakitte yeni bir sayfanın aklına çağırdın ruhumu. Yüzüme vurmadın, azarlamadın, aşağılamadın. Hepten umut kesmedin benden. Yok saymadın, utandırmadın. Pazarlık ettiğimi seninle bir sen bildin ey Rabbim. Kimselere söylemedin, sırdaşım sensin, bir sana açabilirim içimi ve bir senin beni ayıplamandan korkmam. Ben işte böyleyim, yine bana aitlerin hesabındayım. Başka kime söyleyeyim, başka kimin anlayışından medet olmayım Rabbim? Rahim sofrası.